bir anda değişir vaziyet İyi kalpli insanlar panoramın sunduğu sabahlar devam ediyor Günün gözetelerine bakacağız Oktay Demirci ve Fahir ile birlikte Hoş geldiniz stüdyomuza Hey! Hey! Hey ki yine de hey Günaydın <gülüyor> Oktay sesim tatsız geliyor Sesim tatsız biraz evet ne oldu? 38 baya kara var ya. mu? Takay seni böyle. Ne diyor <gülüyor> kastan? Ne geziyor burada? Alpoter <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Görmediniz <mi> dışarıdaki arabayı? <gülüyor> 38 seni. <gülüyor> 38 <gülüyor> benim. Ah, <şöyle> evet. <gülüyor> Şahane kırmızı bir araban vardı senin. Ne oldu Oka'yı? O da kedi girdi ya. Yani. Ya Ben dedim sana ama kedi girer dedim. Musun, gidip... Anlamadım. Bugüne kadar yayında dinleyicilerimizle değişik ilişkiler kurduk ama... Gidip... ...gidip de arabasına çarpan hiç olmamıştı. <gülüyor> Oktay Demirci tebrik ediyoruz seni. Vallahi Yeni bir açılım getirdin. İnteraktif yayıncılığa. İnteraktif yayıncılıktan anlayışımız budur. Oktay Demirci gider şanslı bir dinleyicimize çarpar. <gülüyor> Bu Bakalım şey... bugünün tarihini seyir. <gülüyor> <kim? Eke 'cim, gülüyor> Bugün yapacağımız bir çekilişle... <gülüyor> <gülüyor> İstediğiniz bir dinleyicinin Güzel güzel bu sefer ne yapıyoruz evine mi giriyoruz Bu sefer <gülüyor> evine girelim diyorum ben <gülüyor> Mantıklı <gülüyor> Ben aynasını sökeyim de ucuz atlatayım diyordum ama Evine mi gireceğiz Yok, ya park, halindeki, olsun. park halindeki aracın sahibini beklemek Zahmetli oluyor Trafik halindeki bir dinleyicimizi bulup akış Direkt girelim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Direkt direk girelim Çünkü arabanın içindeyken daha çabuk oluyor İstersen sen 38 plakanla Adres sorarmış gibi yap biz arkadan şey yapalım, darp edelim ve gasp edelim. Yok yani da edelim. Tabii tabii hepsi çok bugün. Hafiften bir hediye verelim. Hafif tıklayalım ya. <gülüyor> Kime? <gülüyor> arabaya. Arabaya hafif tık. Zaten 3 araba e, karıştı biliyorsunuz benim yaptığım kazaya. Evet e, şans. Sadece bir değil. Sadece bir bir değil. <gülüyor> Aynı anda bir de ya ben bu kadar. Hakikaten öyle bir adam olmak isterdim. Bir e, büyük elçiliğin şoförü çarptığım diğer araba dinleyici değil mi? Din, o dinleyici değil i̇şte şanslı de adamı bak ya hiç dinlemeden Oktay Demir'cün <gülüyor> hediyesini dinleyici kazanıyor. kazanmak için yapıyor <gülüyor> <gülüyor> bizim dinleyicimiz bir süre o e, üçüncü kişiyi o dediğim büyük elçiliğin şoförünü şey zannetti her tarafı Allah pullak kadar adam zannetiyor. O kadar güzel konuşuyor ki herif. Abi şimdi sen onu öyle yaparsın, böyle yaparsın. Zaten bir şey yok. Bak burada böyle senin arabanın da o yüzden öyle var. Sonra bir süre sonra anladı ortalığını dağıtan <gülüyor> <gülüyor> Salah'ın ben olduğumu. Ondan sonra dedi ki o zaman dedi bu arkadaşın konuşması gerekmiyor mu ya? <gülüyor> ben de o sırada geçen kırmızı arabalara bakıp <gülüyor> diye ağlıyor arabamın başında. Ya ben güderim ama Ee <gülüyor> korkarak güderim. Müsebbibi de sen evet. değil misin? Sebep. terbiyesiz adam ben haftası noktayı aradım bir yere gitmeniz gerekiyorsa her yere ben bırakmak zorundayım diyordum. merak <gülüyor> etme ben artık Kayseri'de oldum 38 plakamda dolaşıyorum dedim evet kasko verdi ama 38 plaka olduğunu ben keşke başta söyleseydim <gülüyor> ben dedim 06 istiyorum falan deseydin. <gülüyor> 38 plakası yerine çok rahatlatır şehir içinden hadi ya hı hı yani bilmiyorum falan diyerek sağa sola şey yapabilirsin. Bu arada benim çarptığım araba da 38 plakaydı. Bak ne kadar. <gülüyor> Kayseri'nin ne kadar talihli bir kent olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bakalım kısmet bana bir 38'de patlayacak. Ne kadar çok ortak yönümüz var. Aman dikkat et Fahir. Aa, dikkat o... et 38. Ee... Döngü bana mı geldi? Dönmesi sana. Hayır evet. canım Fahir'di. Hayır mı? Niye Fahir'de? ben de? Fayde, fayde. Hayır oğlum araya bunun fatura sıkışmıştı. <gülüyor> Hayır sadece arabalardan sayıyoruz fay. Arabalardan. İlk say başta sen başladın. Ben başladım. Kaza dosyasını sen açtın. Tamam. Ondan sonra Ege yaptı. E, tamam. E sonra Cuma günü de ben yaptım Cuma akşamı. Döner dolaşır ana gelir. Kazalar ayrı fatura var ayrı değerlendirilir <gülüyor> Fahri. Tamam. Abicim, ne kadar çabuk geldi sıra. <gülüyor> evet bizim salaklığımızdan Senin bir suçun yok. Biz biraz daha dikkatli olsaydık bir şey olmazdı. Ya peki e, karma döngüsü kimde? Karma döngüsü. Dakika, yani genel bir, i̇ki. E, durumu bakarsak. Lanet karma bana geldi. de sana. <gülüyor> tamam, fatura döngüsünden sana geldi. Öbür döngü. Bir dakika. Fatura döngüsünü de ben de hallettim ya. Ne yaptın? Bir dakika ulan bir, döngüde bir Fata hata aldım. Da sen bir şey yapmadın falan. Doğru, doğru Senin faturandan benim. sonra oktay demirci telefonunu kaybederek... Telefonunu evet, çaldırdım ben. O o o karma döngüsü evet. Bence hacı babalar. <gülüyor> <gülüyor> Hiç vakit kaybedmeden hacı ben babalar. Ben size ama şey demiştim. dandık dandık baklavacıdan almayalım baklavaları demiştim. Onun keseceği şey nazar bu kadar olur. Doğru. Hacı babadan zamanını da almış olsaydık bunların hiçbir başımıza gelmeyecekti. Bunların başımıza gelmesinin sebebi ne? Parayı elden almak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya manyak manyak şeyler çıkar mı şimdi hayatımızı sonuna kadar etkileyeceğiz o işler. Hayatımızdaki kozalak ettiniz mi? hava sistemini biliyorsun. Bir de onun üstüne para elden aldık sistemini getirişler. Biz ne yapacağız aslanım? <gülüyor> Hayat muhalem bizimkisi. Mesaimizi nereye harcadığımız belli. Kozalak kozalak atmak ve neydi? Parayı elde almak değil mi? Havuz hesaplamak. Yalnız ben salmış olabilir mi sıramı? <gülüyor> Nasıl? Vallahi ben de saldığımın garantisi var. Dün oh. tamir ha. çantasına oh. mizah anlayışı oluşturacak kadar çok para verince Sıramı salmış oldum. Ne yapmış bu herif, adam tamir çantası salmış? Abi herif benden şey de çıktı. Oo çok güzel hep beraber bir tamir çantası almaya gidelim diye. Neyse zor bela saldık adamı. Sonra bana bir rakam telaffuz etti telefonda. Rahatsız olduk. Saldık dediğin hep beraber çıkmayışından kurtulduğum <gülüyor> evet, herhalde. Evet tabii canım yani. Yalan bayağı bir ikna e sen niye orada şey yapma? engellemedin engellemediğin ya. ya şey ki, diye adam ölmüştü. Sen ne yapacaksın tak takım çantasını? Gel bak şunu şu, şu turne videoyu al. Git efendi gibi falan diye evden bir şey verecektin. E adam önümüzdeki 35 yıla yatırım yaptı abi şu anda yapacak bir şey yok. Ve 300 milyonluk tamir çantamla 300 RE. Ha işte. Nasıl? Gece yaptım tek iş neydi? Neydi? Onu düzenlemek mi? Çekmecelerin kulplarını sıkıştı. <gülüyor> güzel mi takım çanta? Çok güzel. Sen. Çok güzel. Onunla dolaşmak istiyordum bugün. Laptopu olanlar ilk günlerde hep dolaşıyorlar ya laptopla. Zaten laptop parası vermişsin sen. Neredeyse. <gülüyor> yani yani hiç teknolojik bir şey değil. Tamamen bir, mekanik. Bir takım elbise parası verdiği net. <gülüyor> Tabii canım. Laptop modern. olmasa da hangi... Şeyden olduğunu ben İyi. söylemek istemiyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bana marka hakkı söylettirmeyin Ya öyle olursa zaten iki takım elbise çıkar orada Yapma hayır <gülüyor> <mair. gülüyor> İndirime girdi her yer ya o yüzden He, Doğru ama Oktay'ın dediği zaten ayakkabı dahil <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen Şş. kaç lira verdiğini söyle şu bakayım şu takım çantasına Üç, 300, 300 lira, lira. Ne verdiğini söyle Ne aldın daha doğrusu İçindekileri mi? İçindekileri. Uzun Oğlum Yok, ön tarafa şey koy, liste koy. Oğlum yarın bir gün şey olsa, ne böyle o garip konuş. Yarın bir gün bir mal varlığını falan bir sorgulasalar, bu takım çantasını nereden aldın Açıklayamam. açıklayamazsın mal varlığında. Yani söylemek zorundayım bir şekilde. Ee, o benim çünkü insanlığa yatırım. Ve erkeğin penis boyuyla e, arabasının arasındaki ilişki falan şey yapılır ya bugüne kadar işte. Hani... Ya yani yani alakası erkek, var erkeğin parasıyla, mi? arabasıyla, şunla falan ölçür diye ben artık söylüyorum takım çantasıyla. Ne kadar büyük takım çantası varsa o kadar erkeksin. Onu kullanma kabiliyetin hiç önemli. Değil. Yani istersen onlar da nasıl yırtıyor kendi? Ampul değiştirebilecek kadar şeyden bilgiden yoksun ol takım çantan büyükse tam bir erkeksin. Bir şey soracağım gece. Evet. Bölgenin gitmesiyle takım çantasına bu kadar para vermen arasında doğrudan var bir mi? ilişki var mı ve var neden? Mi? Bürgen'in şehir dışında olması takım çantasına bu kadar yatırım yapmanı nasıl açıklayacaksın? Haberi var mı Bürgen'in? Haberi yok. Yani o kaçlar bir... oynadığına göre haberi yok. Ege'nin de Çocuk... kaçlar oynuyor yavaş. <gülüyor> böyle böyle fik fik. Çocuğun bir... okul taksitlerinden şey yaptığı parayı tutup yatırmış. Ya çocuğa belki ben meslek edindireceğim. <gülüyor> oku oku biz okuduk ne oldu? Bak şimdi yavrum. Bu... Bu neydi bir de hemen fotoğrafya <gülüyor> <gülüyor> dönerek bakıyorum. Yankeski diye göstereceğim. <gülüyor> ne aldın? Yan keski mi aldın? Ne gibi? Yan keski aldım. Yan keskiye ihtiyacım vardı. Bir tane yani düşün o kadar alışveriş içinde bir tane şey fazla olmuş. Karga burun. Evdeki karga burun fena durumda değilmiş. Bugün onu değiştireceğim. Değiştireceksin? Hı -hı. Onun yerine çok güzel bir tane kablo çekme aleti gördüm. Kablo çekme dedin kablo sıyırma aleti hı. <gülüyor> <mi? gülüyor> Şöyle fış evet. diye çekiyor. Çok güzeldi. Onu alacağım. Sanki evi bir şey kuracak bilgisayar şey kuracak. Aa, ne yapacaksın ya? abi biz kablo çekme aletini kablo sıyırma aletini. Ya kabloyu çekmeye çalışıyorsun üzüyorsun. Çekilmiyor. <gülüyor> Bazen kablo. kaç kere kablo çekmeye çalışsın da çekilmedi. Aa, çok. Çok. çok. Ciddi o kadar fazla mı? İki defa falan. Kablo çok çekiyorum ya. Değil bir var. insanın ne kadar kablo çekme senin karıştırdığın bir şeyler olmasın? <gülüyor> <gülüyor> kablo. <çekme>. İki <gülüyor> tane alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kenarlardan tuzcam kablo çekme aleti. <gülüyor> Onun dışında bak sayayım mı size güzel alet? Şey onu Bir tane diyorum. çok güzel şarjlı tornavida. E, şarjlı tornavida. Ha. Evet. <gülüyor> tamam. Çok güzel alet. Takete. Ondan sonra büyük kolaylık. Bir tane daha güzel şarjsız bu kırtırlı tırlı tornavida. Ha. Ne ikisini birden alıyorsun? Şarjı biter diye. Çok mantıklı fayır. Yani olur. itiraz etmeden çekip... tepki olarak itiraz ettim ama çok mantıklı. Montaja gidiyoruz bazen. <gülüyor> Orada kartiye biti veriyor. O yüzden. Çünkü yeri geliyor günde 8'de 10'a gibi yapıyoruz biz. Ama çok güzel o. Ondan Size, sonra evet. e, boru kesme makinesi. Uyduruyorsun değil mi? Ziddi sever. Boru çok... kesmemi. <gülüyor> çünkü sürekli boru döşediğiniz için haliyle fazla boruları kesmemiz gerekiyor. Nereye? May yani şimdi açık ya Manyak mısın Ege? Bir kere ucuzdu. 4 Evet öyle. 4 lira. 4 lira olunca onu Abi, çok tabi. düşünmeye geldim. Çünkü ona ucuz muydu diye soracaktım doğru. Boru kesme makinesi. Boru kesme işte, makinasını ya testere mi? Ya mesela plastik boru mu bahsettiğin? Hayır bahsettiğin şey nedir? E, demir borun var. Hı. Biraz uzun geldi. Nasıl keseceksin bunu? Boru, boru kesme, kesme makinesi <gülüyor> Ve 4 liralık bir sıkıştırıyorsun, makine. Çeviriyorsun, çeviriyorsun, tık diye düşüyor. Ben dün bir ara tam Bürgeli konuşuyorduk o sırada vantuzlu tutma aletinin yanından geçerken alalım mı bir tane dedim. Bürge cam mı döşüyoruz dedim. <gülüyor> Hayır az önce boru döşüyordunuz Aynen ya. Hemen yanından geçtim gittim. Ah canım. Bir kere de zamanda taharet musluğu değiştirmiştim. Orada da boru değiştirme makinesi. En ihtiyaç duyulan anda lazım oluyor. Tabii tabii. Muhakkak çok iyi olmuş. Ondan sonra bir tane yan keski aldım. Yan keski şart. Evet. Ee, ondan sonra şey aldım. Bu organizer çivileri için. Aman tamam o, o, da e o çantanın şey. tepesinde yok mu zaten güzel 8000 tane göz. Profesyonel çantalarda o tip bir şey yok. İçine içine Lap üstüne koyuyorsun. Yapıyorsun, lap yapıyorsun lap koyuyorsun evet. yani. Çünkü bir, sonra... üst dakikada sohbet ettiği ve öğrendiği bilgilerde de Yok bu kararı kendi kendine aldı. Ondan sonra başka ne aldım? Başka hiçbir güzel bir maket bıçağı aldım. Pensef, karga burun falan almadın mı? Var da onlar. Bir tek yan keski aldım. Hmm. var mı çekicim de var zamanda ilk bir çekiç almış kelpeten var vardı Kelp, kerpeten de değiştireyim bugün Tamam çok güzel fikir Peki e, şey var mı e, biz var mı Biz ne e, biz yok mu hangisi biz böyle sivri uçısı işte, çivi gibi düşün onla delik açar şey yaparsın böyle biz denir onu alırım biz allıyor mala de. var mı mala mala var Pala var mı? Pala da var. <gülüyor> Matkap gidiyor? var mı sizde? Matkap da var. Var mı matkap? Hı -hı. Tamam işte matkap. Adamı Yalnız ver. var ya bütün bu aletleri al. istersen 300 değil 1000 lira ver al. Şansın yaver gitmedikten sonra bu tip işlerde başarılı olamıyorsun. Ben Hı. daha dün tecrübe ettim. Ne yaptın? Her tip aletimiz var bizimde. Matkap, elektronik tornavida, kablo bağ. Efendim ne geliyorsa aklına. Gittik bir, bir şey asacaktık duvara. Deldik duvarı. Bir de bizim evde değil için en pis yanı. Bu kadar çok ayet olunca senden bir kamu hizmeti bekleniyor. ya Ona bir hazır ol Doğru. birinci dakikada. Ondan sonra gittik çok değerli bir arkadaşımızın evine. O şeyi asmak için bir duvarı deldik. Arkadan şey çıktı. Metal. Duvarın arkasından mı? Ya, duvarın içinden ha, demire, baca, denk yani. demire denk geldi. Baca şeyimine. Duvarda böyle bir boyaları falan dökülür ya böyle sıvası muvası. Bir çirkin oldu. Sonra orada bıraktık. Şansımız haber gitmediği için mutsuz bir şekilde ayrıldık o kadar aletle beraber. Bu arada çift e, hani bir ucundan bahsediyorum elektrikçi tornavidası denilen ince tornavidalardan da aldım. Evet, bu şey e, tamir çantası yani amatör tamirciler için bir tuzak. Türkiye hepsi şey olarak ufak paralar tutuyorlar aslında. Hmm. Toplamda ilk ünlü Toplamda da. lak diye çıkıyor fiyat. Yani iki tane testleri de aldım. Bir ahşap bir metal testeresi. Çünkü hapishaneye falan düşmek, düşerse bakınca bir milyon, bir buçuk milyon lira. Hmm. Öyle olunca insan almayayım da kudurayım mı diyoruz Alıyorsun ondan sonra lak diye çıkıyor 300 diye. Ah yavrum. Ben çantamda ah dolaşmak istiyorum. Bu arada dinleyicilerimiz arasında e, şansı değilsin bir, evine gidip Şöyle bir şey yapalım. Promosyon yapalım dinleyicilerimize. Birimiz arabasına çarpalım. <gülüyor> Diğerimiz evine girip duvarlarını delelim da sabahlar dinleyicileriyle buluşuyor. Tabii canım. Ne olacak? En güzel buluşma yöntemi bu Çok değil mi? Çok güzel fikir ya. Bence sen onu bir süre arabanın arkasında tut. İyi. Vallahi bu sabah düşünüyordum da... Hmm. ...görgüsüz dersiniz diye şey yaptım. Yok ya tut hakikaten. Biz görelim bir kere. Görün değil mi? E, tabii canım. Biz görelim neymiş, neslimmiş. Tamam o zaman. Hiç merak etmeyin. Çok yakında buluşuyoruz. Çantam ve ikimiz. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın Günay ay ay ay dın Evet. Şu kapı kollarını sıkıştırmak lazım. Ay, geçin bir elini at artık ya ellerinden atar. Bundan sonra anam çağırıyor yeniden de peşinden gideceksin. Babamın Sen mecbur abi öyle bir kamu hizmeti görevi yüklendi şu anda sana. de şeklinde şarjlı tornavidalar var. E Ondan da alacağım. Ee, sen hı hı. de ondan da no. çünkü bir tane çünkü yedekle yani olsun çantın üst gözünde bir tane bulunması lazım bazen insan altı açamıyor ya doğru hı. söylüyorsun bir B pil, pardon bir C pilinin daima olması lazım bir yüzde ona verelim nedir ya bir daha mı geleceğiz dünyaya hı. vida aldın mı sen vida var, Dü Dübel aldın mı Dübel? döbelim vardı hı. Dübel o kadar yanlış bir şey ki döbe hiçbir şey belli olmadan hazır tutmak evde vidaye göre bir şey yaramayan bir milyon tane Dübel var bizim evet renkli -renk Dübel'lerin oluyor bu arada. Sevgili dinleyiciler önümüzdeki programlarda şanslı dinleyicilere alien verebilir. <gülüyor> alien takımı aldın mı? Alien takımı almadım da dünya kadar alien'im var. Bir özel e, mobilya mağazasında o zamanında bayağı eşya aldığımız için. Ha, hepsinden bir tane çıktı. Alien çıktı. Bayağı alien'im var yani. Sen o zaman dinleyicilerimize hizmet sponsoru olacaksın. Hı, hı. Böyle Niye bir hiç öyle güzel... bir şey verilmiyor ya? Aa, hakikaten ya. Abi de güzel bakım, şey yapın. Bakım mı? Bakım seti. Bakım alırım. Evde bakım alırım. Ben de boya badanaasını yaparım. Oktay, senin ne yapacağın belli. Ben de arabaya arabasına çarparım. <gülüyor> Sevgili Nişar, hasarı Oktay yerine getiriyor. Bakın mı biz? Ne dersiniz? <gülüyor> en acıklı şeyi söyleyeyim mi Tamir çantamdaki? Ama çok gülmeyin. Daha doğrusu şurada gülün bitsin. Bir dakika. Dönüp dönüp şey bir mi? daha şey yapmayacaksınız. Zımpara kağıdım aldım. Yok para kağıdım vardı zaten. Su zımparan param var mı? Bence o yeterince acıklı bir şey ya. Zımpara var. Neydi su zımpara parası? Ya böyle daha önce mikrofon En hafif olan değil mi? Ha, İnsanı e, sokmayan paraya su zımparası. O mu? O. Ya, en acıklı şey. Şurada bütün tamir... Yani daha doğrusu tamir demeyeyim de... O tamire girmiyor çünkü. Yani bir hırdavatçıda bulunan bütün aletleri saysanız... Daha doğrusu bütün ürünleri saysanız... O aklınıza gelmez. O kadar acıklı bir şey. Size isterseniz bir süre vereyim. İstersen dinleyin. Şu anda çünkü Önümüzdeki saat dinleyicilerimize tamam, soralım. Tamam. Yerleşme yapalım. Çantadaki gizli malzeme nedir? Evet. Tamam, tamam. Onu, onu bilene de. Bu arada eksik parçalar da çıkar. Ben onu da ben da bir cep İngiliz anahtarı var mı? İngiliz anahtarı bir yok. nasıl bir şey? var var İngiliz anahtarı. Eski ben onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Yok, şöyle ortadan ayarlı mı yoksa böyle yok, takmalı. takmalı mı? Takıp alttan sıkıştırmalı mı? Hmm. Neyse tamam var. önümüzdeki saatte onu şey tamam. yapıyoruz. Geçen biraz gündeme bakalım Fahir. Hmm. Tamam o zaman. Buyurun. Gündeme bakalım. Gündeme bakalım Bakamadınız yani. ki. Beden, bakama. <gülüyor> <gülüyor> Bedeni gömülecek, beyni teste. Ya evet Michael Jackson beyinsiz gömülecek diye bugün gazetede gündüm tüylerim diken diken oldu. Almışlar bir takım testler için. Cık. Arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Sevgili Michael Jackson ya. Lütfen rica ediyorum ya. Hafta sonunda hep Michael Jackson karışık cd'mi dinledim. Ben Bence şeylerle. Pop'un kralı diyorlardı. Dünyanın en güzel gitarlı şarkılarını yapmış bu adam Michael he. Jackson. En iyi gitarcılarla çalışmış. Onlardan bir tane çalalım ya şu saati sonu. Bağıra bağıra. Ama diye. şey hayır. Böyle yumuşak şey çal. Yumuşak Michael Yumuşak şey. güzel. Michael Jackson'ın böyle romantik şarkılarından çal. Öyle mi istiyorsun? Ya abi o zaman çalalım şimdi Ne olacak? Michael Jackson'ın özel haftasını ilerledim. Earth Song mu istiyorsun ya? Fire? Earth Song mu? Yok ya. Yok. bir yerde The World istiyorum şey, ya. Bir Closet Allah. istiyorum ben. Ben de Given To Me çalacaktım. Give it to me. Give it to me. <gülüyor> ben de kliplerini indirdim ya Bu yaştan sonra Michael Jackson kliplerini indirdik o ile aldık. Tek değilsin ya Doğru. Bu, bu, bu hafta milyonlar indirdi 400 bin satmış Michael Jackson albümleri öldükten sonra Türkiye'de mi? Yok ayrı dünyada canım 400 bin mi? azmış. E, az tabi e, Dijital çağda 400 bin kim görüyor canım o rakamda Sadece Amerika'da 1.200.000 kişi indirmiş Michael Jackson Albümlerini ve şarkılarını 1 milyon 200 bin O da mı az ya biraz? O da az. 250 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Ama yani elinde herkesin zaten vardı Michael Jackson. Bir daha bir daha. Şimdi ben hiç yeni bir Michael Jackson şarkısı aramadım mesela. Burada hemen A bizim radyodaki CD'ler şimdi değerli mi oldu? Onlar gider ya biz size oldu. söyleyeyim. Kedi girer onlara. <gülüyor> Onlar gider onların vasiyete göre bizim aramızdaki paylaşım sistemine göre havuz sistemine göre direkt girecek Ege'cim havuz sistemi dışında kaldığın için otomatikman bu işten faydalanamayacaksın. <gülüyor> Michael Jackson cenaze töreni için 11 bin bilet 1.6 milyon kişi başvurmuş. Cenazeye bilet satma herhalde bu organizasyonu yarıda kalan adamın fikri değil mi? Ya biz konserleri yapmamız. <gülüyor> bilet, bilet ücretsiz ama. Hücresi. bilet ücretsiz de sadece ha, işte kontrol falan, falan filan evet. zaten 11 bin bilet var 1 milyon 600, 600 bin kişi evet başvurmuş ee, ne olacak nasıl olacak onlar bildiriyor ya bu her şeyde Staples merkezinde gerçekleşiyor Los Angeles'ta cenaze töreni için internet üzerinden yapılan satışta rekor bir katılım görüldü ne satışı ya ben bilet ücretsiz diye biliyorum polis cenaze 250 bin ile 700 bin arasında katılımcı bekliyor ne zaman yapılacağını bir daha netleştirirsek çok rahat olacağız ya. Yarın bir yerde varmış cenaze tören herhalde bu resmi cenaze töreni değil değil mi? Yok aile önceden yapacakmış aralarında ondan sonra kapılar açılacakmış benim okuduğum. Geçen hafta CNN'de canlı yayınlanan programda Michael Jackson ağabeyi Larry King'e röportaj verirken çekim sırasında Michael Jackson çok sevdiği Neverland'in İçi de izleyicilere tanıtılmış. Evin içinde yapılan çekimleri 28. saniyesinde koridorda siyah bir karartı görülmüş. Michael! <gülüyor> Canlı yayında çekilen görüntülerdeki karartının Michael. gölge olup olmadığı henüz bilinmiyor. İnternette ise Jackson'ın hayaleti yakalandı yorumları yapılıyor. Michael, Michael, oh, kesin. 28. saniye. 28. saniye açılımı. Gerçi Michael'ın maymunu da olabilir. Bir tane maymunu vardı. Neydi onun adı? Michael'ın mı? Charlie. Webster Michael. mı? Ya meşhur maymunu vardı Meşhur maymun Charlie Bilmiyorum ben ya ki ne? Yani hayranları biliyordur da Hayranı olmayanlar da bu aralar okumuştur Akıllarında kalmıştı belki Michael'ın maymununun adı neydi Sevgili dinleyiciler bilen varsa Yani ben biliyorum da Siz doğruyu söylersiniz hatırlayacağım 210-30-30 telefonumuz ee, ilk arayan ve doğru cevabı veren dinleyicilerimize Alien veriyoruz <gülüyor> diye <gülüyor> abi alien takımı. O alien takım değil, değil ya tek alien. Tek alien olur mu? Hangisini vereceksiniz o zaman? En <gülüyor> büyüğünü ver. Aynı alien alienden 20 tane var işte. Lokma takımıyla alien hangi şey mi fail? Olur mu Oktayım? Ne yaptın siz? Bitirdiniz beni ya. Ben de lokma vardı. Nerede kullanacağımı bilmiyorum. Günaydın efendim. Merhaba. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Selin. Selin Hanım neredesiniz şu an? Evdeyim. Ev, i̇ş'e gitmek üzereyim. Bu saatte işe mi gidilir e, hanımefendi? İş çok yakın saat 9'da başlıyor. Ha. Nerede uğraşıyorsunuz Selin Hanım? Akademisyenim. Akademisyen. Ne tip bir akademisyenlik? Ne yani ne akademisyenlik... <gülüyor> akademisyenlik piramidinin hangi kısmındasınız? Hoca mısınız? Doktora. Doktora, Doktora. Doktora kısmında. Hocalık yapıyor musunuz? Hocalık yapmıyorum henüz. E, arabanız var mı Selin Hanım? Yok. Aa olsaydı gelip olsaydı çarpardık çok rahat. Gelip çarpabilirdim. Çünkü dinleyicilerimizin arabalarını çarparak tanışıyorum ben. O zaman arkadaşımın belki arabasına çarparsam. Hay hay efendim. Çok, ne kadar naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Kırmadınız <gülüyor> beni. Olmadı çizeriz. Evet olmadı o da olur. Evli misiniz Serin Hanım? Yok, hayır ayibekarım. Bekarsınız. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Evet. Evde tamir ihtiyacınız var mı? Hemen. E, oluyor ya zaman zaman aslında. Tamam. O zaman e, hemen önümüzdeki e, çarşamba günü Oktay arkadaşınızın arabasına çarpsın. Ben de evde bazı şeyleri sıkabilirim isterseniz. Tamam çok Çek teşekkür kulturu. ederim. Michael'ın... E... Maymun'un adı. Maymun'un adı. Bubbles. Bubbles. Tebrik ediyoruz sizi. <gülüyor> Bir alien kazandınız. <gülüyor> Nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz bu alien'i? Nerede kullanacağım konusunda bile bir şey yok biliyorsunuz ama. biliyorsunuz değil mi? Biliyor musunuz Allen'in ne olduğunu? Olur, biliyorum şu ya vida gibi şeyle sıkıştırmaya mı? Hayır hayır bir dakika şekli nasıl? Bir kere oradan söyleyeyim bana. Aa, şöyle düz bir demir gibi ortasında... Aa, ortasında boncuk var. boşluk var beşgen gibi öyle bir şey değil mi? Aa olur mu efendim? Allen dediğimiz böyle bele L gibi oluyor da bele... O değişik İngiliz anahtarı o sizin söylediğiniz. Ha öyle mi? Tatsız... Touchsız... Çok taşsız süngü satanları Pele. Bu <gülüyor> bu aliyene bayılacaksınız Selin Hanım. Tebrik ediyoruz sizi. Tamam, çok, çok teşekkür ederim. Tercih ederim. etme şansı var mı Ege, Selin Hanım'ın? Yani mesela şu şekil, şu şekil bir alien istiyorum Yok, falan diye. Bir bir şekilde <gülüyor> <alien 'in gülüyor> Bir tane mi var? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tebrik ee, ediyoruz efendim. Sağ tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler, ederim. iyi günlerde kullanın alieninizi. <gülüyor> Sağ olun, çok teşekkür ederim. Dennis Maymun Maymunda Bubbles. Bubbles. Bubbles. Ayrıca var hayalet Bubbles'ın hayaletiti yoksa Michael'ın mı hayaletitiydi? <gülüyor> Yüzüne sıcak kahve atmak istiyorum Atın. Ya. Atın da ben Genç radyocunun yüzüne Yayında yapamayacağım şey mutfakta yapmak için Sabırsızlanıyorum <gülüyor> Ama yaptığım anda da Şey diyeceksin keşke bunu yayında yapsaydın da Keyifli bir sabah sohbet olsaydı Hakikaten diyeceğim. yap ne olacak Egecim ya Yaz sezonuna girdik merak etme ya Herkesin işi var gücü var ya Ankara boşaldı diyorlar zaten Ama yani sizin haberiniz olmadığı için İlk halle dinlememişsinizdir. O <gülüyor> yüzden. Ha ben dinledim. Hmm. O zaman buyurun. Michael Jackson'ın 12 metrelik heykeli de dikilmiş. Nereye canım? Ya da dikilmiştir 12 metre zaten. heykel güzel midir? 12 Çok heykel. güzel abi. En güzel Burada, fo burada fotoğrafı var. Nedir 12 metre? 4 katlı bina mıdır? Tabii. 4 katlı binadır. Tabii. Benim evi düşün. Benim ev kaç katlı? 3'te. 3'te oradan ekle. Bakın. Nereden Anladın ekle? Mi? Bir de niye senin <gülüyor> evden düşünüyoruz ya? İyi ki bir arka bahçesi var. Arkadan. Arka bahçe değil ohtar. Saklı bahçe. <gülüyor> ben, ben oraya bir arabayla gireyim de görsen dünya kaç Aa <gülüyor> yukarıdan böyle fuf diye geleceğim. 38 bir hikayeledim. Şemsiye var oğlum şemsiye otomatikman açılır ve sen otomatikman yan bahçeye kayarsın. Senin Şir... bahçenin bir yerine alien gömücesi. <gülüyor> değişik kendi hayatlarımızla ilgili değişik fikirlerimiz var fazlasıyla. <gülüyor> değişik fikirlerimiz de var dikkat edersen. Ben de şemsiye, sen de araba, onu da alien. İsviçre'deymiş bu 12 metrelik heykel, ee, binlerce Michael Jackson hayranı iki gündür de bunun önündeymiş şekillerle doldurmuşlar. İsviçre'ye mi dikilmiş heykel? Ee, İsviçrenin dünyanın çeşitli yakın. yerlerine dikilmeyecek mi? Ya dünyanın dört bir yanında zaten çeşitli törenler düzenleniyor. Türkiye'de oldu mu? Michael Jackson, yani bir Atilla Taş bir, bir, bir şey yaptı. <gülüyor> o ilk günler şey okudu canım. Tarkan da şey yapmış. Tabii canım. Unutmamalıyı Michael Jackson <gülüyor> adına söylemiş. Michael Jackson <gülüyor> aksesuarları <gülüyor> kullanarak. Michael Jackson aksesuarı ne arıyor Tarkan'da canım. Hiç yakışmıyor. Ya Michael Jackson'ın aksesoru yani şeydir mesela. Olmadı. Michael Jackson olmak kolaydır. Işte. Espriso. Eline iki tane beyaz bant bağla parmak uçlarını Michael Jackson söylüyor. Oldu sana anlamadım. Michael Jackson. Walkie, walkie, walkie any Ecivokki, Ecivokki, Ayyvokki, Evet Fahir yeni bir haberle mi devam edeceğiz? Yeni bir haberle devam edeceğiz ya çok şey var. Daha vereyim dur. Ha, sen ver. Dur. 54 yaşında estetiksiz Nilüfer'de çıkmış kendisi. Fahir. Efendim. İstersen. Haberin başlığını ben okuyayım. Gerisini sen oku. 54 yaşında estetiksiz. <Gülüyor> Yapma. Ver <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ee, e, Nilüfer'in gazetelere boy boy fotoğrafları düşmüş biliyorsun Ajda Pekkan'dan sonra falan. Nilüfer sonra. Bot, botoksu diyeyim ya Nilüfer. Nilüfer'de gram botoks yok. Sabunla yıkıyorum demiş ya yüzümü sabunla yıkıyorum. Demiş. Bazen yıkamıyorum dedim. Ha, ha, yani, da bazı tamam ben. sabunla yıkasın sabunla yıkıyorum deyince ha botoks yok mu diyoruz? Botoks yok. Botoks olursa yıkanmaz sabunla. Nilüfer gerek fizik gerek ses olarak Sezen Aksu'dan da Ajda Pekkan'dan da bence çok daha önde ama şarkıları hiç o kadar güzel değil. Bunu ne yapacağız? Büyük Usta Kayağın'ın şarkıları... Büyük oynayam. Usta Piyu, ege. 10 tane şarkı var ya. Yani şöyle bazen... Bakıyorum güzel bir Nilüfer şarkısı dinleyeyim diye. Yani çok az güzel şarkısı var. Artık söyleyemiyor Büyük Usta Kayağın'ın şarkıları. Nilüfer'i hani çok uzun yıllar... Başka Nilüfer'in şarkısını bilemedik hiç biz. Yani hele en son... Hey Hey Bakar Mısın şarkısından sonra... Hayranları da ne yapacak, nereye bakacaklarını şaşırmışlardır. Hey Hey Bakar, bakar Mısın... mısın? kalbime Pardon, akar mısın o akar mısın da uygun bir kafiye bulamadıkları için lan boşuna var aslında bunları... bir kafiye de bana 90'dan diyerek <gülüyor> ama şey yani böyle bir hızlı şarkılar yapmaya çalışıyor onun yerine böyle acık da ya şarkılar yapsın Herkes de baş... kendimizi paralayalım Vallahi... Nilüfer'le dans etmeyelim yani herkes de dans ediyoruz Nilüfer'le de kendimizi Tenkinle, paralayalım Gülben Ergen'le mi dans etmek istersin Hı -hı. Giden Bak. gün nereden oldu <gülüyor> Demet Akalın'ın çok güzel şarkısı var yeni Aaa Demet Akalın Adamın Pembe toz mu kalır Bronze pembe şey. Onunla Vay. dans et fayır. Oy. Yani Nilüfer'de botoks yok muymuş yani Nilüfer'de yok zaten Nilüfer bacakları göstermiş Şahane bacaklarım var Diz kapakları Diz, kapak diz kapakları klip. harika Klipte yüzü de görünüyor uzun şahane. uzun Yakından görme imkanı oluyor klibinde Biraz etine dolgun metine dolgun ama Maşallahı var yani hiç öyle şey değil ee, gayet güzel, gayet hoş. Gayet... Altın kemer Gül Adan. Altın kemer ince be... ne ince canım canın? 40... gibi be. 40 tarihi 4000 yağlı görüşleri yağlı, yağlı görüşlerde başladı. <gülüyor> yağlı görüşlerinde e, bitmiş Er meydan'da Alksay anlamış Cumhurbaşkanımız Baykal'da da e, saray içindeymiş. Baykal'ın pehlivanı var biliyorsunuz değil mi? Baykal'ın pehlivanı geldi falan diyorlar Cem Adıyaman hmm. Kırkpınar'a gitmişti oradan hmm. biliyorum Kırkpınar muhabirimiz Cem Adıyaman'dan Aldığımız bilgilere göre kimin şeysi kazandı, Pehlivan'ı kazandı Abdullah Gül şey ağa, Kıyafetiyle gazetelerde var ama Ya Abdül, baş ağa başa Baş ağa, baş ağa Yani insanın pehlivanı olması için Ne pehlivanın bir yıl boyunca Yediğini içtiğini mi karşılıyorsun Ayıptır söylemesi biraz öyle yediğini içtiğini. giydiğini Ama onlar da ne yiyordur ya ben gördüm bayağı iyi yiyorlar. Haftada 7 oğlak yenir mi? Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz Ege Bey? Haftada 7 oğlak yenmez. ishal olursun. Oğlak eti ishal yapar adamı. Onlar alışmıştır canım seni beni şey yapar da. Tabi canım diğer yediklerini sindirsin diye zaten hazmesin Veya, diye oğlak eti yiyorlar. Sabah öküzü boğuyorum. Akşama kadar dinlendirip akşam yiyorum da diyebilir yani. Edirne Ama. valisi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e fayton maketi hediye etmiş. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çok beğenmiş ve demiş ki bunun aslıyla gezmek isterim demiş. Allah hemen bir fayton o zaman. Ya bu bir istek aslında galiba ya. <gülüyor> Beğenme çok bir şey gerçekten... diyeyim galiba ya. En kibar ifadesi bu değil mi? Ben çok güzel bir temenni buldum ya. <gülüyor> <Yani> bazılarını... <gülüyor> Faytonlarla gezesin. Mesela bak şöyle sözler var. Afiyet olsun, buyurun beraber olsun. Çok güzel beğendiğim bir şey. Sen mesela bir şey gösterirsin. Daha iyisi senin olsun. Ha, evet, araban hayırlı olsun, daha iyisi senin olsun falan diye. Evet. Benim yeni şeyimde böyle maket ediyorsun. diyorsun. Aa çok teşekkürler. Gerçeği de gezmenin. Allah'ı ge Allah gerçeğiyle gezdirsin. Gerçeği gezmenin Hayır, gerçeğiyle gezmek isterdim diyeceksin. Bitti bu kadar. Harcanım o Gerçeğiyle ezesin. Ben yeni kendi sözümü. Gerçeğiyle Allah gerçeğiyle gezdirsin. İyi <gülüyor> <gülüyor> kekeciğin yeni açılımlar. bravo. İyi kekeciğe <gülüyor> tebrik ediyorum seni. <gülüyor> yani, e son Michael Jackson çalma Michael bari. Jackson çalacak çalacaksak evet vaktimiz azaldı. Hadi, ne zaman... istiyorsunuz? Yavaş mı istiyorsunuz? Ya ben hızlı istiyorum. Indie the closet diyorum ben. Ya ama o çok son parçası. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam o zaman şey istiyorum. O zaman ara oram o zaman. Bak hem yavaş gibi incesine. Tamam güzel. Hem de gitarları bağırıyor. Give <gülüyor> to me Michael Jackson Radio today. Yeah. Günaydın. <gülüyor> Günay aydın ay, Günay ay, ay, ay, Gerçek rainbowcular Rainbow mu değil diyorlardır ama En sevdiğim şarkısı Sesi bu bengar radyonuzdaydı modern sabahların yeni saati başladı sevgili dinleyiciler Telefonumuz 210 30 30 Dünyanın en pahalı tamir çantası Çatası. Alet çantası da diyebiliriz Dün akşam oluşturuldu bir araya getirildi Şu anda evde e, depoda duruyor. Çekmecelerin kultuları da sıkıştırıldığına <gülüyor> göre daha uzun, dar iç duracak gibi. O çantayı dün düzerken içine... Düzerken düz... mi? Ne denir? Doğru. düzenlerken. Hayır düzelken cheese oldu. Çeyizler düzülür, alet çantası Düzlüdür. Alet çantası Erkeğin düzdüğü şey alet çantası. Önce düzdüm sonra düzenledim <gülüyor> evde. İyi yapmışsın. <gülüyor> düz düzenle. Çünkü silahlar parlak. Bence o lazım bak. Ne? Yani ben dün şey yaparken düşündüm yani babam hayatta olsa mesela çok güzel babalar günü hediyesi olarak bir alet çantası erkeğe alınabilecek güzel hediye ve sonra da düşünün damat terliği pijaması falan oluyor ya hmm. bence bir alet çantası da yani nasıl satıyor gelin seti falan insanlar terlik pijama falan filan böyle paket alıyorsun bence bir damat çantası diye bir şey de olması lazım hani evin ihtiyacı olarak damadın alet çantasını kız tarafının alması lazım kız tarafı mı ama kız, kız, kız mesela çeyizini Kız evi kendisi yapar. Alet çantasında da... gidiyor ki. ya karşılıklı. He. İşte orada yani damada biz de içinde alet çantası. Alet çantası pahalı olur. Onu çeyiz sandığı gibi düşün. Alet çantasının içinden bir şey mesela boğçaya konabilir. He mesela boru. Yan keski kesman. mesela. Yan keski de He, Çorabın yanında yan keski. Neyse çok pahalı bir alet çantası var ve bunun içinde nasıl ne amaçla kullanılacağı belli olmayan bir şey var. Bunu alet e, demeyeyim bir şey. Bir tarifi, alet de tabii. olabilir ama. Yani tamir sırasında kullanılacak bir şey. Sen de şeyinden haberdar değilsin nerede ne yapıldığını anlamına. Az çok tahmin edebiliyorum ama. ismini biliyorsun ama sen değil mi? Tabii canım. He. Çok net ismi. Alet, alet olarak da görülebilir. Onu tam bilmiyorum. Dinleyicilerimize soralım. Telefonumuz 210-30-30. Bir alet çantasında muhakkak olması gereken şeyleri soruyoruz. Aynı zamanda çantanın içindeki bu gizli piyanıyla da son derece acıklı şeyi bulmaya çalışıyoruz. Şanslı dinleyicilerimiz alien kazanacaklar. <gülüyor> Çok merak ediyorum ya ne bu su çantasının senin çantanın içindeki şey? Bak e ben bulurlar gibi geliyor dinleyicilerimiz ama Günaydın efendim. Günaydın nasılsınız? Teşekkürler. Akşam görüşüyoruz? Ben Aktanay olmuş Katıkent. Aa merhabalar Haktan Bey. Ne yapıyorsunuz şu anda? Bölgesiyle hemen kendileri beraber. Bugünkü kızımı kreşe bırakıyorum. Ne sene ne hadi? Kreşe bırakıyorsunuz. Kreşlerde tatil falan yok değil mi Haktan Bey? Kreşlerde tatil var ve yaz okulu var. Normal kreşten daha etkin geçiyor. Atabiliyorlar, yüzmeye gidiyorlar. Vaa çok havalı. faaliyetler. Dünya para döküyorsunuz yani Haktan Bey. Evet, dünya çocuk evi zaten bayağı da pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Aslında böyle ata böyle şey vereceğinize at bir tane at alsanız, siz yokken ona binse melek yavrunuz ne kadar güzel ya, olur. Ya ya da birkaç aile birleşsin bir at Tabii alsın canım. canım. Atlar kokuyor ya. Şimdi kim nerede bakacak? Orası? Doğru. Bir koyun kokar bir de at kokar. Arabayla mı gidiyorsunuz? Aktan Arabayla Bey. gidiyoruz. Ama mi? dikkat edin ne olur dikkat edin. Tabii tabii her zaman. Ben cuma günü böyle bir Ne kazandan... oğlum biz yayındayız dikkat edecek Bana bir durum yok. Batı kentin yolları zaten Moskova gibi. Hepsi 3 şeritli, 4 şeritli. Gayet güzel burası. Vay be Moskova'yı da görmüş bir adam olarak Haktan bir havasını atıyor. Ama Fahri, evet, de tamam, Fahri de doğru söyledi. Üçümüz de yayında olduğumuza göre ve trafikte olmadığımıza göre Ankara'da bir tehlike yok. <gülüyor> yok evet. Evet yani. Ankara'da gayet güzel trafik bakıştığından. Batı kent özellikle tavsiye ederim. Site hayatı çok güzel burada. Her <gülüyor> kendi bahçesi. Abi, ben de katılım. Hatta ben ne konuştum, ha. neyin şeyini yapacağını şaşırdı bana. <gülüyor> Batı kentin yarısı <gülüyor> Haktan Bey'in bir saatte? <gülüyor> Diğer yarısında dünya şeyi kreşi <gülüyor> kreşi ele geçirilmiş. Kreşi <gülüyor> Alet de tanım. Adı mı diyordunuz hocam? Evet hocam. Alet kutusunda On tane, on beş tane ağızlı olan bir tornavida seti gerekiyor. Tornavida seti var efendim. En pahalısından var. Şimdi Ege bir alet çantası aldı ya orada olmayan şeyi bulmaya çalışıyoruz. Olmayan da dur, değil. Olmayan var. değil de var Hı -hı. da biz bilmiyoruz. Yani ismi bizde sakla öyle düşünün. Şey. <gülüyor> Ağlayan anahtarı dediğimiz şey var mı? Değil var mi? hem de gani gani var. Bir tane de size gönderebilirim isterseniz. Elmaslı cam e, keseceği var mı? Kesme aleti. Yok. Yani pe, hemen alıyorum. Bir, bir, bir, tuhaf bir şey daha Elmaslı soktunuz. Elmaslı cam. Ayna keser mi o? Bak, Ayna da keser cam olduğu için. Biraz tamam. pahalı bir şey değil mi o elmaslı? Yok ya, karat olduğuna bağlı. O Hı. zaman cam antuzunu da alma şansım doğar. Cam antuzu da ayaklısına sığmaz Olsun ama çok havalı bir şey ya. Yani ben onunla biraz uğraşarak duvara tırmanabileceğimi de düşünüyorum. Yalnız e dinleyicilerimiz bekliyormuş herhalde. Haktan Bey tamam. çok teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür, teşekkür efendim. ederim efendim, görüşmek üzere. İyi, i̇yi de. Elmaslı cam, cam, cam keskisi. Cam, cam keskisi. Cam bıçağı elmaslı. elmaslı. Kaç karat olduğu çok önemliymiş ucundaki elmasın. Öyle diyorlar. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Hem bir alet çantasında olması gerekenleri konuşuyoruz hem de aslında öyle bir şey de yapalım yani. Sadece benim çantadaki acıklı malzemeyi bulmak dışında. İşte onu, onu çıkaracağız zaten. Bir alet çantası da e, kuralım. Çok başlıklı tornavida onu ekledik. Bakalım Ama kadın başkanına... bilimcilerimiz nereden bilsinler? Şimdi öyle bir şey pozitif ayrımca bugün erkeklere çalışıyor olduk. diyor yani kadınlar da rahatlıkla çok başlıklı tornavida kullanabilirler. Yani. De. İşte Kullanması hanım... değil. Nereden bilecek canım? İlk saatte Selin Hanım aradı. Alyen için aradı ha, işte. Bilmiyormuş ki Alyen'in ne olduğunu. Olsun. Michael Jackson maymunu bahanesiyle Alyen kazanmak için aradı. Michael Jackson'ın maymununu söyledi baba Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Evet. Var? Recep Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu an ee, emeğe doğru gidiyorum ya. Kayınpederin emekli evi var da kiracı boşaltmış orayı boyuyormuş. Kaça veriyorsunuz? Sakat şey boyayı evde unutmuş çay yolundan oraya boya götürüyorum şu anda. İşten ya misiniz? kaça veriyorsunuz <gülüyor> kaça evi kaça veriyorsunuz? <gülüyor> Sen ne verirsen sahibi ya fark <gülüyor> Ne <gülüyor> verirsen? <gülüyor> çok, çok iyiymiş <gülüyor> ya. <gülüyor> Peki Recep Bey yapar mısınız tamir evde? Yaparım yaparım benim yatkındır Beceririm hmm. de. Ne var çantanızda mesela havalı olarak kimsede yok bende var dediğiniz? Ama... Benim çantamda makaron diye bir şey var. Makaron mu? Hemen alıyorum. Makaron, kakaron diye. O siz <ismisi> mi koydun? <gülüyor> Efendim? Ben artık sen demek istiyorum Recep. Hı. Aileden birisin nasıl olsa abicim. Evet, evet, evet. O ismi sen mi koydun şeye yok, o alete? E, yok, yok. Bunu ben bir usta alıyorum de. Bunun e, İngilizce da Heat shrink Tube diyorlar. Bu şey, kabloları birleştiriyorsunuz ya. Hı. Evet. Kabloları bunun içinden geçirip ısıyla daraltıyorsunuz. Bu sıkıca sarıyor. Aa, çok güzel kabloları. teknolojiymiş ya. Çok havalı bir şey. Kablo dediğiniz yani şey bu ka kablo bantını kullanmaya gerek kalmıyor mu? Yok yok kalmıyor. Aa makaron. Lehim ee, tipi bir şey mi? O evet, zaman bu, bu ince uzun yani daha doğrusu çeşitli çaplı batlarda bulunan siyah bir boru. Hmm. Ee, önce tabii bağlamadan önce kabloyu içinden geçiriyorsunuz ki eee son sonra zorluk çıkmasın. Sonra işte onu bağlantı yerine getiriyorsunuz. Tamam. Çak, çakmakla ısıtılıyor, daralıyor, sıkıyor kabloyu. Hmm. Ha, kendi değil. ısınmıyor. Çakmakla ayrıca ısıtacağız. Tamam. O zaman ucuzdur. Çok Elektrikli öyle. değilse. Ee, yok ucuz bir şey. Evet. Makaron alıyorum bugün. Çok teşekkür hmm. ediyoruz. Recep Şimdi Bey. senin alet için. çantandaki şeyi sormuş Meryem'e. Evet. Ya. Ee, Salmastra olabilir mi? Onu da alayım Salmastra. hemen isim. Salmastra. Yok Salmastra. hemen yazmaya başladım. Öyle <gülüyor> havalı isimli şeyler söylemeyin. Gözünüzü seveyim ya. Adam bütün çoluğun çocuğun rızkını <gülüyor> alet çantasına yatıracak ya. <gülüyor> Salmastra ne yapıyor? Salmastra bu şeydir. Muslukların içindeki bu pirinç sarı mekanizma var ya. Evet. İşte ona salmastra deniyor. Üst mü? Hayır. Değil <gülüyor> Üst tüpüyü ya. sardığımız şey mi? Güver güver. Musluk göbeği değil mi o? Göbek evet, evet, Esas parayı tutan şey değil mi o? Para esas o tutuyor daha doğrusu. Yok o ucuz. Dış armatür daha pardır. Salmastra da alıyorum. Çok teşekkürler Recep Allah. Bey. <gülüyor> yeni masraf kapıları açtın. Kolay gelsin. Güle bile... güle. Salmastra, salmastra herhalde... Öbürü neydi makara? Ben güzel Makura. bir zincir alıkor. Salmastraları böyle dizin. Burasından burasına kadar salmastra varmış diyerek. Salmastralı gıkacı diye ismin çıkacak onlar gerçi fazla. salmastra e, sarf malzemesi gibi geldi bana. Saf. Bir de salmastra her musluğa uyuyor mu ya? Bak keşke onu sorsaydım. Her musluğun salmastrası ayrıdır oktayım. İşte onun için diyorum. Onu alacaksın ondan sonra kullanamayacaksın. Bu musluğa uymuyormuş bu salmastra diye. Tamir çantası düzüyoruz sevgili dinleyiciler olmazsa olmaz dediğiniz şeyleri ama yani bunun içinde mesela şimdi çok başlık zorunda bir de ayrıdır da çekici çiviyi falan filan söylemenize gerek yok. Bunun dışında hiç ummadığınız anda lazım olur o yokluğu da büyük sıkıntı yaratır dediğiniz aletler varsa bekliyoruz bir taraftan da hem sizdeki aletleri düşünceleri alıyoruz hem de benim çantamdaki acıklı Malzemeyi soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? <gülüyor> Fatma Hanım. Fatma Hanım. Neredesiniz şu anda Fatma Hanım? Of çalışıyorum. Biraz sıkkın mı canınız? E, tatilden geldim evet. Hadi oh. Ya. Oh. Nereden <gülüyor> geldiniz? Ya aslında çok çabucak değil de Konya'daydım, aslında <gülüyor> yanında ama işten uzak olmak iyiydi. İşten uzak. Ne yaptınız Konya'da? Neler yaptınız? Gezilebilecek yerleri gezdim. Ne yediniz? Bence onu anlattın bize. Ee, Konya'da ne yiyor? Etli ekmekli değil mi? <gülüyor> evet. Herhalde aileyi ziyaret ettiğine göre dışarıda yememiş galiba Fatma Hanım. Evet Evdeyim. Ev yemekleri yediniz. Peki, <gülüyor> nerede çalışıyorsunuz Fatma Hanım? Sizi bu kadar üzen iş nedir ya böyle? medikal bir şey Ha He, hep insanlar hasta hasta sizin de moralinizi mi bozuyor? Evet, tabii, tabii. Tamam. Yani yeni bir icat çıkmış, herkes iyileşecekmiş. Hiç canınızı sıkmayın. Evet, neyse değil mi? 10 15 gün kalmış herkesin iyileşmesine. Biraz daha <gülüyor> dişinizi sıkacaksınız. Bu benim siktir olur ama neyse. Belki Fatma Hanım anlar mısınız ee, tahmin işlerinden? Çok anlamam da burada bir arkadaşa sordum, o da bunu kurbağacık dedi. kurbağacık Aha. O neymiş, afedersiniz kurbağacık. Ayarlana, ayarlanabilir kase gibi bir şeymiş. İngiliz anahtarı işte. Yok, Yok bu, bu biraz bu daha farklı. değişik. Kurbağacık, kurbağacık ayarlanabilir. Kurbağacık, maymuncuk. Bunlara <gülüyor> çantasında olması gereken şeyler. <gülüyor> Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Günlerde daha. geçecek Fatma Hanım yapmayın böyle ya. Nasıl değil mi? Nasıl nasıl sesi yüreğime yüreğime dokun diye. Konya'yı gördükten sonra öyle insan öyle başka bir yerde ya. yadırgar yerini. Kayseri, ya. Konya yani sen de <gülüyor> Türkiye'nin en güzel yerlerinde gerçekten de. Anadolu'nun Anadolu'nun çocuğu, Anadolu'nun böğüünden kopan. Ben köşkün önünde bugün 3-4 tur atayım da bir fark edileyim ki 38 büyük Rahat girebilirsin sen şimdi köşk'e. Ha, girer zaten bile. O köşk'e giriş için stiker falan vermiyorlarmış 38 plaka. Otomatikman girer. <gülüyor> bir de sadece 38 hocam köşk stickerı diye bir şey var mı? Var tabii ya. Hocam köşk stickerı sizin hocam. Hocam biz Kayseri e... plaka 38. <gülüyor> Buyurun. Biz mezunuz Istersen İstersen <gülüyor> sizi de götüreyim. <gülüyor> Yok istemem. Ben yalnız bir dolaşmak isterim. Bugüne a, şöyle bir düşününce İşimiz yok hiç 38 araçla dolaşmadım. Yani i̇şte, kasko her şeyi düşünüyor. Kasko evet insanları yaşamadıklarını <gülüyor> yaşatmaya çalışıyor. Bir tamir çantası yapıyoruz şu dakikaya kadar içinde çok bıçak çok başlıklı tornavida cam bıçağı, makaron, salmastra, kurbağacık ve değişik değişik yaratık isimlerine benzeyen o kadar korkunç bir çanta. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emre Zeyrek. Emre Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ee, şu anda Kırıkkale'deyim. Kırıkkale'desiniz. Evet, Ankara'da değilim. Kırıkkale'de trafikte seyrediyoruz ya. Seyrediyorsunuz. Ah, Kırıkkale'de çekiyor mu bizim radyodan? Bilmem. Ömrü Bey soruldu. Saçtıkçık e, çekmesi için. Çünkü Özel. Türebine Kırıkkale'de kaldım. Evet. Trafikte evet. evet. dinlemek. Istedim. Ne kadar güzel. Ya yalan söylüyorsunuz ya da gerçekten çok meraklısınızsınız radyomuzun. Ee, çok seviyoruz gerçekten radyomuzu. Özellikle İstanbul'dan Ankara'ya geldikten sonra. Gel ee, daha da bir çekici geziyorsun. Peki efendim. Bizi çekici mi buluyorsunuz yani? <gülüyor> evet. Onu mu diyorsunuz? Çekici <gülüyor> Böyle... miyiz biz yani? Özellikle Ege'yi çok çekici buluyoruz. Ee, ben de <gülüyor> demiştim. <gülüyor> <gülüyor> biz tamirden anlayan erkek her zaman çekicidir. Hayır şimdi. E... Gerçi kadınlar üstünde etkisi olması gerekiyordu da. <gülüyor> Emre <gülüyor> Bey Emre Bey hissetti Ege'nin eşinin gittiğini yayınımızdan duydunuz herhalde Emre Bey. <gülüyor> Onun da etkisi yok değil. <gülüyor> Ve siz de olduğunuz izlenimini veriyorsunuz. Her şey hazır. <gülüyor> Biz de faaliyle çıkıyoruz zaten biraz sonra gelebilirsiniz. Tabi tabi o zaman bekleriz. Keşke tamir çantasını evde bırakmasaydım. <gülüyor> Çekici vardı torunum. Bizim bir tavsiyemiz var işte tasmi çantası. Hemen alalım. Tamam, Arkadaşlarla Hilti. Hilti mi? Hilti evet, mi? Geçen gün Hilti bizim evde yoktu mesela tavanı delemedik. Defne <gülüyor> aile çantasına <gülüyor> girmez o zümrüt gibi bir şey düşünüyorsunuz Hilti dediğiniz şey nereden baksanız bir metre boyu var türlü türlü, <gülüyor> türlü, türlü huyu var. Ya <gülüyor> ama yalnız. Onun küçükleri de var. Ha ya küçük Hilti. Ama içinde birçok ciddi e, olanlar var. Hilti, hilti, hilti nedir ya Hilti? Darbeye matkap gibi. Tamam Fahir anladık. Ben anlamadım Fahir. Bir yarım saat daha yapar mısın bu sesini? <gülüyor> i̇şte bu Hilti. <gülüyor> bu sokakları deldikleri alet mi? Şimdi o sokakları deldikleri büyük Hilti. Bir de küçük Hiltiler var. Evin tavanını deliyor. Tavan delen ilti. Evet. Sizin üst komşunun haberi var mı evin tavanını deldiğinizden? En üst katta oturduğum için o konuda rahatsızım ama. Apartmanın <gülüyor> genel haberi var mı? Su alıyor bu apartman <gülüyor> ne oldu? Yok ondan değil de şimdi evde bebeğimiz var. Ona salıncak yapmak için tavana kanca çakmamız gerekiyor. Matkap olmuyor mu ona? Yok hayır matkap olmuyor. Şimdi sekizlik dübel takmanız için ilti gerekiyor. Matkap ancak yediye kadar da İşte insan baba olduktan sonra... <gülüyor> anlamsızca dübel falan demeye başladı bir noktadan sonra. Yavrusu için insan dübel diyor, sekizlik diyor, Hilti diyor. Peki. Ya şimdi yayınımız çok teknik bir sohbete gitmesin de matkap 10'a kadar gitmiyor mu Ömrü Bey? Valla bende bir tane darbeli var. O Ha belki matkap çeşidinden dolayıdır. Bilmiyorum 7'ye kadar gitti. Hem aslında <gülüyor> Doğru 7'ye kadar gider. Ondan sonrası Hilti'ye girer. E Hilti ne yaptınız? Diye. Asabildiniz mi kancayı sonunda? Astık, astıktı şimdi ee... Bir dakika ya, trafikte hiç polis çevirdi. Sizi sonra arayacağım. Hadi <gülüyor> canım. <gülüyor> İyi günler ya Gülce <gülüyor> Yagas. oldu. Gitti çocuğun rızıca. Biz polisle görüşebilirdik aslında. Ya kere dinleyicimizi hakikaten... kurtarmıştık öyle. Memur hakikaten Bey ya. diye şey verseydiniz biz... Aa, hakikaten ne bir, büyük... de, bir de güle güle gitti ya polisin yanına. Hı. Radyoyu açık tutsun da... E, memur Bey'e doğru seslenelim şuradan. Memur Bey. Yapmayın çocuğu var ya. Çocuğu Vallahi... var daha hiltisi yok. Memur Bey biz konuşuyorduk biz aradık zaten. Şu anda canlı yayında olduğu için kapatamam. Hatta kendisi de dedi. Şu anda dedi Memur Bey dedim. Biz dedik memur bey anlayış gösterebilir dedik Biz dedik suç varsa bizde Bakın biz arkadaşımız de, yeni... o arkadaşımız Yeni ben kaza yaptım memur bey Çok değerli iki arkadaşınız <gülüyor> geldi rapor tuttu Lütfen Emre beye Bu seferlik bir anlayış gösterin Zaten çocuğu var tavana salıncak Peki asamamış kırık memur Benim bir şey söylememe gerek yok Kırıkkale memurları halden anlar. anlar Hakikaten ya on numara insandırlar Günaydın efendim Merhabalar günaydın Kimle görüşüyoruz Cenk ben Cenk bey trafikteyseniz bakın hiç anamayın sonra vicdan azabından şey olur <gülüyor> Trafikteyim ama benim yolum serbest Serbestsiniz buyurun evet. Cenk bey dinliyoruz ee, Tork anahtarı diyeceğim Tork anahtarı <gülüyor> Evet <gülüyor> Tork mu İngiliz anahtarını kıskanan Tork anahtarı yakalandı Nedir Tork anahtarının işlevi? Tork, tork anahtarı şey Aliyen anahtarına benzer ama Aliyen anahtarı 8 köşelidir Tork anahtarı çok köşeli yıldıza benzer Ha var ondan Ne işe yarıyor Neyse bu çeşitli şekilde vidaları açmak için kullanılır. Yani o şekildeki arabalarda, vidaları. Evet. Arabalarda görürüz özellikle bunu. Tek bir contayı öyle yapıyorlar işte. Araba <gülüyor> dediniz Oktay'ın bütün <gülüyor> şeysi bitti. <gülüyor> Kayseri plakalı arabalarda var mı? <gülüyor> Tor kanahtarı. Tor kanahtarı. Ya bir şey diyeceğim. Bu, e, size sorayım Beyefendi. Bu işin uzmanısınız siz gibi geliyor bana. Yok. Niye bütün vidaların tepesi aynı değil? Bir tane böyle yine ucu farklı olsun da ucu dediğim yani tepeden sonraki kısmı ha, bu, boyu olsun. değişsin falan da evet, tepesi aynı olsun böyle uluslararası bir birlik sağlanmış olsun. İngilizler yine kafalarına göre yaparlar da. Evet. En azından evet. mesela niye öyle 80 bin tane farklı çeşit var? şeyden Az önce sizin de bahsettiğiniz o hani uluslararası standart olayı var ya hmm. bunlar da şey şeklinde yani üretim prosesinde hangi vidanın nereye ait belli olsun hmm. e, şeklinde bir yaklaşım sergilenmiş olabilir. Bazı bölgelerde sadece altıgen kullanılmış olabilir. Bazı bölgelerde sadece yıldız e, uçlu vida kullanılmış olabilir. E, haliyle onları kullanmak için de farklı farklı anahtarlar gerekiyor. Örneğin geçen gün ben e, arabada bir ufak tefek şeyler yapayım dedim. Birkaç y bölge var vardı <gülüyor> Araba mı dediniz? <gülüyor> <gülüyor> Az önceki şanssız arkadaş evet. Yani ee? işte ya, türlü türlü tornavidalarla uğraştım ama yok olmadı. illaki o anahtarı istiyor. Tork anahtarı. Tork anahtarı, tork, anahtarı. Tork anahtarı. Tork anahtarı istiyor. Yani üretim sırasında Eldeki vidaları şey değişik boydaki vidaları olur olmaz yerlere şey yapıp aleti bozmasınlar diye yapılmış evet, olabilir evet, evet. peki efendim çok teşekkür ediyoruz ya, İyi yolculuklar diliyoruz reklamlarla devam edeceğiz reklamların hemen ardından bir tamir çantası olması gereken aletleri ve benim tamir çantamdaki gizemli şeyi söylüyoruz telefonumuz 210 30 30 günaydın günaydın günaydın günaydın Hoş fon dönüyorsa demek ki <gülüyor> hazır da dinleyici de var. Günaydın efendim. Günaydın. Kusura bakmayın sizi beklettik galiba. <gülüyor> Yo esaflar. Zaten dinliyordum Jingle'ı Düyar radyolarında bir ilk gerçekleşti. Tümümüz de aynı anda Leva Boya gittik. Üç bu sunuculu programda sunucu kalmadı <gülüyor> Üç sunuculu programda dinleyici daha önceden yayına bağlandı. Benim beni Biz, bağlasaydınız ben idare etmeye çalışırdım yokluğunuzda ama. Kimle görüşüyoruz efendim? Uygar ismim. Uygar bey hoş geldiniz. Merhabalar. Uygar Pala değil galiba değil mi? Efendim? Uygar Pala mı? Hayır değil. Değil değil mi? Tamam. Uygar değil. Bey anlar mısınız tamir işlerinden? Anlarım zaten meslemin parçası. Elektrikten anlıyor musunuz Uygar Bey? Maalesef evet. Ne iş yapıyorsunuz? Ya ben ses teknisyeniyim. Heh Uygar ha. Bey bir telefonunuzu ben sonra kapatmayın hemen de. Şu <gülüyor> dün şimdi yeni aldığım çok havalı bir şey var. Kontrol kalemi var da. Evet. Onu nerede deneyeceğim ya Piraz'a bu doğrudan sokuluyor muydu sokuluyor muydu diye cesaret de edemedim ölümü de kimse bulamaz yani yarın bu sabah kadar böyle yatacaktım evde kömür olmuş halde size bazı şeyler soracağım. Peki tamam. Tamam uygar ve dinliyoruz bugün efendim. Ya ben şey söyleyeceğim. E, garip grup hayvan esinleri söylendi dediğiniz zaman birazcık geç dahil oldum bugün. Karga burnu söylendi mi? Karga burnu söylenmedi. Söylenmedi, söylenmedi evet, ama çok... karga burnu var mıydı Ege? Var karga değil mi? Karga burnu var canım. Var mıydı? Hı -hı. Hatta o dün zaman, yanlışlıkla ikincisini almışım. O, o kadar zaman gözüm. daha iğrenç bir şey söylüyorum. iskence. İskence mi? İşkence diye geçen şey mi bu? Yani aslında iskence diyebiliriz hepiniz ama işkence diyen de olur. İskence ne iş yapıyordu? Bu mengenenin küçüğü işte biz daha çok bir şeyleri delmede profilleri delerken iki demiri birleştirir sıkarız onunla böyle mengenenin daha pratik versiyonu. Çok, yani. çok güzel hali. Şey olmuş, tedavi olmuş hali. Çok güzel hali. Nasıl kullanıyoruz bunu? İşte anlattı ya. Ben anlamadım tam gözümde. Yani şimdi ne yapmamız gerekiyor mesela durumu söyleyeyim bize. kullanımı sonra anlatın uygulayın. Ya masanın ya bir şey deli bir parçaya delik açacaksınız. Evet. Ee, tek başınıza onu tutacak kimse de yok. Ha. O getirip onun masanın kenarında o sıkancıyla sabitliyorsunuz. Altta vidası vardır onun. Evet. Ondan sonra sabitledikten sonra gerekli işlemi yapıyorsunuz. Bu işe yarıyor. ya da herhangi iki parçayı yapıştırdıktan sonra sağlam tutması için Bir süre yapışması için. Şey için galiba yani olmayan üçüncü elimizin yerini istiyor değil mi? Gibi. Tamam matkapı iki ülke elle ülke kullanacağımız ya için. Ya da yardımcı ikinci insan. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Uğur Bey kapatmayın hemen bir saniye bekleyin. Tamam beklerim. Halbiden numarasını alacak e, ya. Alacağım tabi canım. Aa, aa. Alınmıştır Uğur Bey'in numarası içeride. Ne olur ne olmaz. Ben kömür mü olayım? Günaydın efendim. Heh, tamam. yayında yayın dışı telefonla konuşan radyosu yakalandı. Ya, böyle bir terbiyesizlik var mı ya? Cık cık cık. Diğer evet. diğer dinleyicimizi de bekliyoruz. Yalnız o diğer dinleyicimiz zaten biraz çabuk olup sanırım. <gülüyor> yani. şey, alet çantasında evet. en çok sevdiğin aletle. Benim alet Ama bir gerekçesi ki. olmasına gerek yok. Yok mu alet çantam? Ben Uygar Bey'in plakasını da aldım. <gülüyor> İstersen şehirde buluruz. Arkadan çarparız. Yeni arabalan çarparız. Park ettiği anda ben gireceğim. 2006 mı ya güzel güzel masraf çıkarır evet, evet. iyi tamam tamir çantasını düzmeye devam ediyor sevgili dinleyiciler çok güzel gerçekten çok şık aletler geldi ama benim e, trilyonluk tamir çantamdaki kilit şey bulunamadı hala günaydın efendim günaydın kimle görüşüyoruz nalan ben nalan hanım ne anlıyorsunuz bu işlerden? Siz? evet e, yani anlıyorsunuz derken ben de ne anlıyorsunuz dedim. ne anlıyorsunuz bu tamir çantasından yani içindeki şeyleri büldüğe kadar biliyorum da yani herhalde kullanamamıştım. Sizin var mı aile çantanız? Var tabii. Sizin? Yani hani A evde var eşimin diyebiliriz. Aktif olarak <gülüyor> siz kullanmayın. <gülüyor> Ama evdeki kullanıyor. her şey hani ortaktır ya. Hı -hı. <gülüyor> benim de sayılır benim de kullandım, olmuştu herhalde. Öyle diyorsunuz evet, da. Evet evet oldu tabii. Yani siz eşinizi şeyle sizin ayakkabılarınızla aynının karşısında görürseniz tabii. <gülüyor> Bazı şeyler özeldir. Her ne kadar aynı çatı altında her şey ortaksa da. Siz... Yok eşimi görmedim de oğlumu gördüm ayakkabılarımla. Ama çocuklar anlamıyor onu. Daha öyle bir şey yok onda. Siz büyük mi? ayakkabıları giymek istiyor öyle endişelerle. Evet. Siz mesela ayakkabınızı bir arkadaşınıza verseniz eşiniz... ...han yani sen bilirsin falan der ama alet çantasını bir komşunuza falan verirseniz... ...eşinizden habersiz vallahi huzursuzluk çıkar. O bana lazımdı ya niye verdin diye. Hep zaten başkasına öreceğin zaman lazım olur değil mi? <gülüyor> Öyle de bir şey var. Peki efendim. Nalan Hanım ne kadar neşelisiniz. Vallahi, Vallahi. Hakikaten ne güzel ya. Nalan Hanım galiba evet, tatile canım. gidecek. Evet, Yok daha... hayır döndüm tatille. Ha, onun mı? Şeysi, Konya'dan böyle. mı? Siz de Konya'dan mı döndünüz? <gülüyor> Yok Antalya'dan. Antalya. E tamam Konya'dan geçmiş. Demek ki e, tatil yapılan yer neşeyi etkiliyor. Tabii. Fatma Hanım ne kadar üzgün. Valla Konya'da hiç <gülüyor> üstü ara <gülüyor> Belki ağır gelmiştir. Havalar sıcak ya pideler, etli pideler falan. Evet, evet. Size bayağı rahat, hafif yiyecekler yemişsiniz. Tabii, evet aynen. <gülüyor> bir daha gidecek misiniz? Biraz erken yapmışsınız tatilinizi. Ya bir daha gitmeyiz herhalde. Havalar çok ısınmadan gittik. Bir de küçük bebeğimiz var ya. Belki evet. efendim, hemen alalım. Aleti. Yan keski. Yan keski. Gerçekten de 6 milyona en güzelinden alabileceğiniz <gülüyor> aletlerden biri. O kadar çok müdür. <gülüyor> Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Mücadelere, iyi günler. Yüzün yan keski gibi bir havalı bir şey. Yan ne... keski lafına bu kadar gülen bir hanımefendi. <gülüyor> Yani o işte tatil neşesi. Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> ne güzelmiş ya insan. Bizim niye böyle değil abi? Abi huzur yerinde. Sağ salim gitmişler gelmişler arabalarını falan bir yere vurmadan. İki tane bebekleri var ne kadar güzel. Çocuğun da iştahı yerinde anladım. E, kadarıyla. Daha ne olsun be arkadaşım. Çocuğu iştahlı olunca annenin neşesi yerinde olur. Bu kadar basit. E, eşi de zaten kendi ayakkabılarını giymiyor. Kadın <gülüyor> ayakkabısı giymiyor. Daha mutluluğu var mı? Daha nedir hakikaten de. Maşallah. 9.44 saat sevgili dinleyiciler. Tamir çantası düzüyoruz. Önemli. Aletleri çekici de yazalım da kimse şey yapmasın değil mi? Yazalım çekici. çekici. Ondan sonra torni aletlerimiz var. Pense ee, falan onları yaz. Düz şeyler. Pense, yan keski ekledik. Karga burunumuz var. Abi bazen ya, bazı aletleri birkaç türlü kullanabiliyorsun. Pense dediğin şey sadece e, ne amaçlı kullanıyorsunuz penseyi? Yani aslında O onu, kablo kesmeye de, kullanır, kablo kesmeye sıyırmaya de kullanılır, sıyırmaya da, da kullanılır. Da yan keskin yerini tutmaz ve Fahir. Dün ben mesela bir ufak tamir yaptım şeyi dibinden kesmem gerekiyordu. Yan keski orada espirisi ortaya çıktı. Normalde penseyle böyle tam paralel bir şey olması gerekiyor. Ama yan keski öyle mi? Nasıl man manikür sırasında hani onun özel şeyleri var. Onun gibi. <gülüyor> Manikürden anlatman çok iyi oldu Fahir'e. Ben anca bir ondan anlıyorum yani. Manikür deyince şey aklıma geldi ya. Ben size yayında anlatmıştım değil mi? Benim kaba etlerime Manikür. Makasının girişini. Makasının girişine. saplanmasını. Hmm. Hmm. Göstermiş miyiz dikişinizini? Yok şükür ki oh, görmedik <gülüyor> daha. Daha görmedik mi ya? Adamın unca yıldır üstünde ben bütün Ege'nin dikişi... Bugün görme mi... şansımız vardı falan. Onda <gülüyor> açımız terstir. <gülüyor> evet ya. Ters açıdan yakaladık ya. Gerçi açınızın ters olduğunu söylemeniz dinleyicilerimizin gözünde başka bir şey. Çünkü açısı bellidir ya bunun. İki açısı var. <gülüyor> <gülüyor> bir dikiş açısı, bir dikiş açısı. <gülüyor> Dikiş açısı. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler e, herhalde bu kadar aile kadar... sabah sabah hurda vak konuşacak durumda olmayabilir dinleyicilerimizin bir kısmı. E, onu kabul ediyoruz. Ben, benim bir tahminim var Ege. Tahminlerinizi <gülüyor> alayım. Ay, elektrik, tahminler. elektrik bandı mı? Hayır. Elektrik. elektrik bandı çok güzel. Beyaz aldım. Ben şey diyeceğim sana. E, bu neydi ya? Maket bıçağı mı? Maket bıçağı aldım. Çok pahalı bir şey aldım. Şu Hoparlörler kadar pahalı bir maket bıçağı almış oluyor. Tamam, o da değil yani almadığın şey, şey mi? Bu kablo tutturucu mu? Böyle bir tane beyaz bir şeyin ucunda ince çivi olur. Böyle iki kabloyu bir yere duvara tutturur. Çok güzel. O mu? Tahmin, ondan da aldım. Ama gizemli şey, yani onlar hep anlattığınız şeyler şey yeriyor ya. Hmm. Bilindikten değil. Bu aldığım şey de bilindik. Çok bilindik bir şey hmm. ama. Bir şey yaramıyor. Yani nasıl işe yarayacağını bilmiyorum. Çok Pahalı bir şey mi peki bu? Yok ucuz da. Ucuz. O yüzden biraz acıktı zaten. Keser falan mı aldı sen ya? Keser mi? Yok. <gülüyor> keser, keser sesi keser sesi. Keser sapı vardı bir tek oldu. Yalnız onlara insan bir gözü dalıyor ya. Balta da falan bakacağız mı hiç? İnsan Kızım değil senin gözün dalıyor ya. İnsanları suçlama. Ya ben o sopaları böyle sopalara bakıyorum. Çok güzel yapmışlar. Çok şekilli falan. Hmm, şekilli. Günaydın efendim. Merhaba kimle görüşüyoruz? Tekrar tekrar kimladen Ünsal. Ünsal Bey radyonun sesini kısar mısınız lütfen. Kı, Kıs bile dile kısın Anlıyor musunuz Tahir denen Ünsal Bey? Eee oldukça elime tamirci gelmez. Aa ciddi mi? Çok iyisiniz <gülüyor> ya. Bravo. Biz yediniz evet. ama. <gülüyor> evet. Ünsal Bey, evet hemen alalım sizden kilit malzemeleri. Aa, çektirme. Çektirme diyorsunuz. Evet. Çektiremen yani <gülüyor> nedir bu çektirme? çektirme. Ee, bu enteresan bir malzeme. Böyle içinde kalmış malzemeleri çektirmeye yarayan e, ağzı üç tırnaklı vidalı, tarzı zor bir malzeme. Ne demek <gülüyor> içinde kalan malzemeleri çektirmeye yarayan ne demek? Ben anlamadım. Ee, nasıl söyleyebilirim? Bir lastik conta musluğun içinde kalmıştır. Ha. Onu içinden çıkartabilmek için. Hani böyle e, tel gibi, gibi avtopot kolu gibi sokuyorsunuz sonra o düğmeye evet, basarak evet, evet. klipsleri... Çekiş şey mi bu? Bu ucunda şey mi var? Kolonya, eczanelerde kolonya şeylerinde olur ya böyle pıs pıs pıs böyle yuvarlakmış. Bisiklet kornası tipi bir şey mi? Bir o eskisi. Yenilerinde daha yeni teknolojilerde öyle bir şey yok. Neyle çekiyor peki? Havayla mı çekiyor? Ayçekondağı Acer... var, yaylı bir ee, nasıl söyleyeyim yaylı bir aparatı var. <gülüyor> Örümcek adamın doktor ahtapot var diye düşüneni, tamam. onun bacakları gibi düşün. Onun bacağını alı Do küçü. Doğru. Örümcekler. yakalıyor, çekiyor. Çektirme, evet. bak güzel bir şey. Bak, oktopusun da diğer adı çektirmedir zaten. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Oktopus dışarıya alet takım vermez. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica <gülüyor> ediyoruz. İyi yayınlar kolay gelsin. Sağ olun. Bugün bir iadem var benle hırdavatçıya gelenler beraber çektirme alma şansına sahip Sen apartmanın girişine yazdırsana Ege ne? Sizin tam dairenin yanına Tamirat, tadilat işleri yapılır Hayır. Dekorasyon Hayır böyle şeyle yazacaksın Fırçayla boyayla siyah tipi bir boyanız varsa koyu renkli yazdır oraya ee, Şey istemek yasaktır Takım Takım çantasından alet istemeyiniz Takım istemek yasaktır diye ben şey almaya karar verdim. Onu da özendim de sonra vazgeçtim. Ne? Alet çantasının bir boşluğu var. Orada benim eski kayınpederim verdiği eski çantada da o delik vardı. Herhalde o oradaki klipsi düştü diyordum da. Bunların şeyi var. Kilitleri var. Kilit için yeri var. Hadi canım. Tabii canım. Bütün tamir çantalarında var. Yalnız o kilidin anahtarlarının kaybolduğunu düşünmek istemiyorum. Bütün aletler çantanın içinde. O kilidi açabilecek aletler de çantanın içinde. Doğru. Hey dostum lanet olsun böyle bir yatay ki benim sen. ikinci bir çanta yapmam şart olur. <gülüyor> Tabii canım bir B planının daima olması lazım. Çok güzel çalışıyor bu adamın kafası ya. Hadi söyle ne artık ekonomik ya. ekonomik çalışıyor ki <gülüyor> <gülüyor> Evet çantamdaki gizemli eşya nedir? Bilemedi kimse. Bile neyin, neyin Ama ben başta ne demiştim? Bilemem. Bilemem demiştim. Gerçekten çok acıklı bir şey. Ama insan o kadar şey alınca 3 kuruş para olduğunu görünce ondan da bir tane almak istiyor. Kıl testlerim. Testleri diyeceğim. Onlar hep yani nerede kullanacağı belli. Benim aldım. Nerede kullanacağı bilinemeyen bir şey. Eldiven. Pas. Pas. Niye? Pastel Çok e Yok canım ben, bende de var bahçede de kullanıyorum ben sürekli gülleri budarken. Ameliyat falan. Ay, o, şey, eldiveni mi aldın abi? Kumaş. Buluş eldiveni mi? İnşaat eldiveni. Üst tarafı tamamen yok bahçe eldiveni gibi değil. Bahçe eldiveni gibi olmuyorlar. Bahçe zaten. eldiveni şey gibi düşün o kaleci eldiveni gibi oluyor. Hmm. Bu son derece zarif bir eldiven ama iç tarafı plastik. Latex mi dışı? E i̇şte tamam şeyle yapacağız İçi yok. Içi, la, yani avuç içi latex. Tamam. Dışı normal kumaş. Hmm. O, oğlum sen ters giymişsin. İçi kumaş, dışı lateks olacak. Iç dış değil ya ön tarafı şeymiş, lateksmiş. Ya lateks dediğim kalınca bir plastik bir şey işte. Kaymasın vidalar falan diye. Kaymasın diye mi? Kaymasın, Kaymasın vidalar. Uygar Bey'i aradığımda soracağım, orası plastik olduğuna göre çıplak elle kablo elektrik tutabilir miyim ki? Ha tut tut. O da Onu sağ böyle tut. elimde elektriği şey yapacağım ve elektrik bükücü olarak şeye gireceğim. Avatar dünyasından. Ama bir şansın var. Giremedin, giremedin. Giremez. Başka hiçbir yere giremezsin. Bu bir Riggs sonuçta. Riggs alıyor musun, anlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Riggs almayı sevenim, Fahir. O zaman bitirelim programımızı. Hadi Şanslı bitirelim. dinleyicilerimizi seçelim. Kime Şans Her birine birer tane ver. O kadar alienim O kadar var. yok alienim. Al o zaman bugün abicim. Al bir, bir takım, taht hepsini. Uygar Bey'e alien veriyorum bir tane. Ufak alien. <gülüyor> <gülüyor> Cüzdanlı bir <gülüyor> Nasıl olsa Pis şimdi bir... arayacağım. Pis herif. Yüzüm olsun diye. Pis Gerçi mi? ben Uygar Bey'i arayacağım dedim ama Hı. ne zaman arayacağımı söylemedim. Ben gece 2 falan girmeyi düşünüyordum o tamir işine. Tamam o zaman 3 defa ararsın. 3'de. Uygar tamam. Bey iyi günler. Tamam. çıktıktan sonra abi. Küfür ederse de alyen konusunu açalım hemen. Yumuşar o zaman. Ya gibi yumuşar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Modern sabahlarla yeni bir haftaya başlamış olduğunuz yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlar ...en güzel esprilerini... ...en tatlı evet. şakalarını yapmak için... ...stüdyoda olacak... ...sizler de ister yatağınızda... ister e, başka nerede dinliyorlar bizi Oktay... ...anketleri Ar sen inceliyorsun... ...arabada... <gülüyor> ...arabada... E, ...arabalarına da çarpabilme imkanı... ...ondan sonra kahvaltı sofrasından... ...değil mi? Başka, başka neresi olabilir? Yani. Neresi olabilir düşünün... Neye ...piknikte... ...kapı mı açtırıyoruz ne oluyor? ...piknikte başka ne olabilir... Ee, Pazarda mı? Pazarda başka ama pazarda nerede olabilir? <gülüyor> du, duş pazara gittin. Mesela pa pazara gittin. Ee, ne yapıyorsun pazarda? Alışveriş. Alışveriş yapıyorsun. Neyle yapıyorsun alışverişi? Para, para Parayla, mı? Para, para nereden geliyor? Bankamatik para? mi? Bankamatik. Bankada mı? Bankada. Banka, para başka nereden kazanılır? Nereden? Ee... nereden? Nereden maaş alırız? Radyodan Radyodan. Elden alabiliriz. <gülüyor> Elden, Elden <alalım>. mi? <gülüyor> başka nasıl? Kim verir bize maaşımızı? Ma bize. Ma muhasebe mi? Muhasebe nerede olur muhasebe? Muhasebe. Servis muhasebe, muhasebe servis. Muhasebe servis. birimi mi? Muhasebe birimi servis nerede olabilir? İş yerinde olacaktı evet. Evlerinde arabalarında iş yerinde <gülüyor> dinleyenler. Turnikeyi yarın sabahta Turn kaçırmasınlar. Günaydın. ay ay Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.